1034 numaralı konu imanı yenilemek evet Allah'ın rasulü imanınızı yenileyiniz dedi ey Allah'ın rasulü biz imanımızı nasıl yenileyeceğiz dediler Hazreti Peygamber la ilahe illallah sözünü çokça tekrarlayınız buyurdular